Bir anla değişir bu yer. 103 Radyo Turası, modern savallar da günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Karşı stüdyoda Oktay Demirci. Yanı başında Can Cazım, Fahir Öünç ve günün gazeteleri. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Geldik. Size hoş geldiniz diyoruz. Gerçekten de macera dolu bir yolculuktan sonra buradayım. Fahir seninki. Fahir seninki derken Arkadaşın geldi. istersen <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Ee, evet. Neler söyleyeceğiz? Neler anlatacaksınız? Neyle ilgili? <gülüyor> Biz de konuşacağız. Onu da şey yapalım. Önce bir da... galibiyet mı şimdi ortada. Ondan bahsedelim isterseniz. Galatasaraylı dinleyicilerimiz bir gururlansınlar. Radyoları başından. Evet. Ne söyleyeceksiniz Galatasaray'ın galibiyeti? Kaç kaç bitti maç? Söyleyecek onu soralım. 3-0. 3, -0. 3 -0. Niye kandırdın abi sen bu adamı? Bir şey demedim ama. Ve ilk başta 3-2 ay pardon 3-0 dedi ya. Normal doğru skor 3-2. 3-2. 3-2 lig bir galibiyet. O 2'yi sayma hiç. Hiç sayma çünkü 3-2'de bir 3-0'da bir. Değil evet, mi? Sonuçta, sonuçta galibiyete bakacağız. Tamam ya yani, siz anladınız. 3 puanlı doğru. sistemde puan mı ya puanlar almaya geldik değil. Döndüler adamlar. <Gülüyor> geldiler mi söyleyeceksin? döndü. Geldiler geldiler. geldiler geldiler. Liverpool geldi. Bundan geldi. Olympiast stadında. 3-2'lik bir galibiyet. Puan ya da puanlar puan, almaya e, geldik. Puan dediler. puanlar almaya geldik dediler ama maalesef ellerinde pasaportlarıyla döndüler. <gülüyor> Çıkış ee, yapmışlar bugün. <gülüyor> maalesef e, tabi Galaserin Avrupa'daki durumu ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi. E genel olarak şunları söyleyebilirim. Avrupa... Kimseye de güvenmiyor artık. Ee... Avrupa bir macer. Avrupa Birliği'nin son tavırlarına en güzel cevabı Galatasaray'ın <gülüyor> verdi diyebilirim. Tabii ki doğru. Ne olacak bundan sonra? Ne olur senin görüşün ne yönde? Bundan sonra haylası olacak gibi görünüyor. Rakamlara bakınca sonuçlara bakınca. Ben de sevgili dinleyiciler gazetelere pek bakamadım. Durumu da tam bilmiyorum ama Avrupa ile ilişkilerin ee, güçlendirildiği bir dönemde iyi bir skor oldu belki de bir Fenerbahçe yenilgisinden sonra Galatasaraylar bir avuntu bulmuşlardır bu maçta bir teselli diyorsunuz Hı -hı. biraz da para buldular herhalde önümüzdeki maçlara bakacağız ne zaman mesela bir sonraki maç önümüzdeki maç hafta sonu ve bundan sonra Avrupa maçı yok Galatasaray yok o Çünkü zaman güzel bir, güzel bir veda <gülüyor> yemeği gibi <gülüyor> içesine oldu. Çok teşekkür ediyoruz hangi gerçekten Hangi gazete ya? Akşam gazetesi şöyle demiş Daha önce neredeydin? Aslanım demiş <gülüyor> <gülüyor> Bitti şimdi Avrupaşa'yı Bitti Avrupa defteri e Nanay kent de kadar... şu anda Efendim? E, <gülüyor> niye o kadar koştular? Yani <gülüyor> maçta nasıl olsa Şimdi maç başına para, para alıyorlar ya Ha baş başına mı alınıyor? Tabii 600 bin frank Baya iyi bir para alındı yani Sivris'e frank Çok güzelmiş ne oldu Tebrik Oktay? Aa, birden şey oldu 600 bin frank lafını duyunca Ya ben dün zaten bir 3-5 dakika seyrettim Fahir hı hı. Ya dedim söylendim kendi kendime Şu Nemoto'nun yerinde dedim Fahir, Fahir, Fahir olsa aynı şeyi yapar yani dedim O kadar para Bir yani. da o zaman Yarın herhalde değil mi? Orhan Pamuk Nobel'i alırken Oktay şeye bakacak Paraları sayıyorlarmış <gülüyor> <gülüyor> Baba baba diye bir saat izleyecek herhalde Sonra dönüp bana şey değil mi? sen ben Fay, sen olsan bu konuşmayı yapardın diye. Pazar günü mü alıyor Orhan Pamuk? Ne zaman alıyor? Yarın tahmin ediyoruz. Yarın Pazar öbür gün. Yarın gün. öbür gün. Yani çok geç değil. Evet. Kesin ama alıyor, alacağı kesin parayı. Da, <gülüyor> o kesinleşmiş parayı mi? Ya? Parayı gören, hadi ya. Yani konuşmaya bağlı bir şey değil yani. Yok canım. E niye o zaman o kadar büyüyor o konuşma? <gülüyor> <gülüyor> ya ne bileyim para beni değiştirmedi falan gibicesinin bir konuşma olacak herhalde <gülüyor> öyle konuşsak iyi. kızıyla birlikte mi konuşacak acaba çünkü kızıyla birlikte gitti kızı çantayı taşıyacakmış para Hiç, çantası sen sırf para kısmıyla ilgileniyorsun ya bu işin o yüzden Fahir mesela daha çok edebil yanıyla ilgileniyor benim için çok önemli yani ben onları tekrar tekrar tekrar e, her yere yazıyorum bakalım ben de önümüzde projelere bakacağım diyorum neyi tekrar tekrar <gülüyor> yazıyorsun Fahir anlayamadım ben onu <gülüyor> Kenan böyle bir şey olursa falan böyle hani imzalar çok önemlidir ya evet. bir şeyin altına imza atarken hani böyle havalı şık bir imza olsun diye onların çalışmalarını şimdiden yapıyorum. Bir de edebi eser ayarladım mı bu iş bitti gitti gözüyle bakabiliriz. Bravo. Ee, o da o zaman mademiz. Ee, e, bakalım buyurun. E, gazeteleri deneyleri var Oktay Bey. E, isterseniz ben size başlayayım. Kötü, buyurun, acı bir haberle başlayacağız gerçi hafta ortasında. Yani olsun. Hiçbirimizin olsun. tatı Kaçsını istemiyorum ama Dünyanın en seksi erkeği seçilen Amerikalı ünlü aktör George Clooney Doğru Esprili parantaz erkek de 49 aynı zamanda 49. Esprili <gülüyor> ee, Aynı evi paylaştığı sevgili Max'i Maalesef Max parantez içinde 18 kaybetti Kaybetti derken? Ev biraz büyüktü. Max şu anda 44. odayla 80. oda arasında bir yerlerde mi? Yok Max Nanarkent'te Dublex dairesine taşımaya karar vermiş sevgili Max. Biliyorsun ki George Clooney'in çok sevgili domuzu. He, ee, ben de Max diye kız arkadaşım var diye böyle şey yaptım. Nanarkent diye vermezdik herhalde haber. Tabii vermezdik. E, yaşlılıktan ölen 150 kiloluk domuzuyla bazen birlikte uyuyan bekar George Clooney... Max en uzun ilişkimdi dedi. Aktörün çok sevdiği köpeği Bat'la da e... benzer bir ilişki. <gülüyor> benzer bir ilişkisi vardı o da yılın başında eee Nanakata. E... Hadi ya o da mı? Seni gerçekleştirmişti. Yanlış besleyin, besliyor o zaman. Ama Yoksa 18 be. yıl zaten ya bu domuzlarda 18 yıl. Maçanın kaç yaşında iltica etti bilinmez ki George Clooney'nin evine o domuz. Ben ne olursa olsun 18 yıl hayvan için uzun ya. Sen ne tip bir şey düşünmüştün. 7 8. 7 e, 8. domuz gibi denir ya ya. Mesela, domuz kızım. gibi de işte yemesinde falan denir. Ömrüne kimse de bir şey demez ki. Şu lanet kadın da domuz gibi yaşadı denmez. Bu George Clooney hafif sevinmiş mi şey öldü diye? Domuzun olur mu canım adam? E niye espri yapıyor abi sonunda? Hayatımın en uzun ilişkisiydi falan filan değil diye. de böyle hani kederden yapmış. Kederden onu bir de laf sokmuş yani. Kime? Genel herkese. Aynen şu. <gülüyor> Anladığım tamam. kadarıyla. Haberi var mı acaba George Clooney'in Ayhan Işık olayından? Ya Anladım. o de tam bilmiyor işte şeydi ya. Abdullah Gül'ü de şey zannediyordu. Ne? Kayıp Hayır kay ya Abdullah Gül değil. Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine benzetildiğini zannediyordu. Tamamen yanlış anlama üzerine E yani? tabi canım yani şimdi nereden bilsin başbakan yardımcısını falan filan. Anca başbakanı bilir. O da hiç alakası yok falan diyordu. Hayır efendim başbakan yardımcısı işleri bakanımız benziyor ya kendisine anlatılmıştı. Sen de buraya tanık mı olmuştun ya da sana öyle yok, mi anlatıldı? öyle takip etmiştim. Şimdi şeyi hiç bilmez Ayhan Işığı. Ayhan Işığı zaten bayağıdır bilemiyoruz Bil Bilmek yani tabii zor. ki evet. filmleri falan çok güzel. Çünkü hala beğeniyle izliyoruz ama George Clooney'nin bundan haberi yok. Çok üzgün George Clooney yas ilan edilmiş evinde. 3-4 gün kadar öyle takılacağım demiş Hafta sonuna Büyük kadar geçim, yaz demiş Hafta sonuna kadar yaz Pazartesi'den itibaren yeni bir hayata başlıyorum Yeni bir hayvan alacak Ona daha karar verme aşamasında At herhalde bundan sonra at alır Domuzdan sonra at kesmez Kesmez doğru Yine, fil, At kesmez. Fil alsa desek, Bilmiyorum daha egzotik bir hayvan olabilir diye düşünüyorum Bir tane egzotik hayvan söyler misiniz Lama. Teşekkür ederim Egzotik dedik canım egzotik hayvan Egzotik ülkelerde yaşar hayır, Erotik o... olarak biliyor olabilir mi <gülüyor> kelime anlamını Egzotik Egzotik hayır canım mesela <gülüyor> Egzotik dediğin zaman bir kere sıcak olacak Zebra gibi cesine mi ee, Biraz böyle hmm, Nasıl söyleyeyim Hayvanda biraz şey olacak İşve mi Bir işve olacak bir cilve olacak Daha böyle daha ben Böyle Ne kobret... Şeytanın sesleri mi giriyor Bilmiyorum yayına ya, ya. Şey, sen, sen bir şey yapmıyor musun? Ben bir şey yapmıyorum. Şu anda hiçbirimiz hiçbir şey yapmıyoruz. Ve hak, hakikaten bir, bir şey sanırım. Senin bir panik anında alo demen de <gülüyor> bence tarihe geçmeli fayda. Mikrofona alo deyip <gülüyor> telefonda Ama da olmaması. Şöyle şey derler ya bir ürperirsin. Aa şeytan evet, do dokundu derler ya. Ben de bir ürperdim o esnada acaba şeytan bana dokunarken mikrofona da mı dokandı <gülüyor> diye düşündüm yani. Ya böyle ee diye ses çıkmadı mı? Çıktı. Ben de Çıktı. duydum da acaba sadece biz mi duyduk? Oğlum uzaydı, uzaylı uzaylı olmasın mi? bunlar bir şey. Uzaylı şeytan ya. ya şeytan direkt şey mi? Yok. İblis yani ona göre bir şey yapayım da. Önemli. Veya işte bu da Ottu biliyorsunuz Kızılderili mezarlığı üstüne kurulmuştu ya. Evet. Büyük ihtimalle onların şey mi diyorsunuz? Radyoda tam böyle şey, şefin, şefin mezarına denk gelmiş. Ha, büyük ihtimalle. Hayır çünkü eğer uzaylı mı uzaylıysa Zopo'yla ben Girerim ama şimdi hayalete de giremiyorsun ki giremiyorsun yani onun ne yapacak herhalde bir kurşumu döktüreceğiz ne yapacağız Totem, motem bir şeyler hayti şey. büyüsü Haiti büyüsü hudu tipi ki. bir şey mi? hudu mu gibicesine hudu hudu gibicisine o zaman İngiltere'den bir haberle devam edelim müsaade ederseniz. George Green ile ilgili söylemek istediğiniz başka bir şey yok mu? Ben büyük geçmiş olsun demekten başka diyecek bir şeyim yok. Bir atlatmış. Daha mı? mı oluyor şimdi? Yok, yemişler zaten can. Saçmalama faaliyet yemişler ya. Bayağı. Çünkü onların geleneklerinde öyle bir şey varmış. Mundar diye bir şey mi? Direkt yeriz mi? Direkt canım? yeriz demişler. Nasıl ölmüş <gülüyor> abi? vadisiyle ölür müsün <gülüyor> bu olay? Vallahi onu tam olarak bilemiyoruz. Böyle bir Belki kesti, yedi. Millet aç demesin diye şimdi öldü falan diyor. Valla onu da ben şimdi bir şey de diyemem ki adama da günahını almayız. Günahın kaç kiloymuş? 150 kilo. 150 kilo o, da kaç ye kilo ye çıkar? Temiz ben sana söyleyeyim 60-70 kilo çıkar. 60 kilo falan çıkar. Hadi ya çıkar mı o kadar? Hafta sonu mangal yapıyorlar nedense çok enteresan geldi bana. Tam da ölümün üstüne mangal bilmiyorum bana bir garip geldi. Max neydi adı? Max. Max Max için mangal partisi o muydu ha? Buyurun efendim. Buyur. İngiltere'den bir haber veriyoruz. Dün verdiğimiz bir haber vardı. Ee, Milli Eğitim Bakanlığı bundan sonra hani cep telefonlarını yasaklamayacak. Evet. İlk öğretim okullarında işte e, bir şey yapacak Görüşme ayrı bir bölme e, aynen böyle hani e, bazı işyerlerinde var ya portakal suyu içmek için giriyorsun bir odaya evet, evet. onun gibi okullarda da bundan sonra böyle bir şey olacaktı. İngiltere bir adım Şimdi, önde olduğu için ne alakası var onun? Orada gidip konuşulacakmış. Başka bir yerde yani şikayeti, cep telefonu kullanılmayacakmış. Öyle bir tasarı var. Şey miydi? İnsanların cep telefonunun sesiyle milleti rahatsız etmesin miydi okullarda derdimiz? Bu kabinle ne çözülüyor ben onu anladım. Yani. Kabin de değil ya böyle bir alan sadece. E tamam öbür alan dışında konuşmalarda ne rahatsızlık duyuluyor? Çok gürültülü konuşuyorlar. Gençler biraz öyle bir heyecanlı falan bir konuşuyorlar. Lavluluğunu konuşuyorlar o yüzden. Bir de her yerde konuşulmasın diye herhalde. Mesela sınıfta konuşulmasın en basitinden. Mesela sınıf onu olabilir başka okulumuzda neler var? Mesela tuvalet. Tuvalet var başka spor salonu falan oralar doğru. Ve de sadece aileleriyle konuşulmasına izin verecek şu alanda da nasıl kaydedecekler onu bilemiyor evimiz değil mi kaydedecekler <gülüyor> buyurun efendim İngiltere'de eğitim bakanlığı tarafından oluşturulan kurulsa eğitimcilerden teknolojinin katkısıyla gelişen kopya yöntemlerine karşı daha etkin önlemler almaya başlamış bile çeşitli tavsiyelerde bulunan bir kurul başkanı şöyle demiş en yaygın kopya yöntemi cep telefonu öğrencilerin cep telefonları ve bilgisayarlı cihazlardan çok kopya çektiğini öğrendik o yüzden sinyali dışarıya atmamız gerekiyor demiş. Bunun için de iki yöntemimiz var. Bunu uygulamamız lazım. Sinyali dışarıya atmak <gülüyor> derken? <gülüyor> yani cep telefonlarının sinyallerini dışarılara yollamak. Sınıf içine gelmesi değil de. Anlatabiliyor muyum? Anladım mi? evet. Ee, ben çözümü söyleyince daha da bir güzel anlayacaksınız herhalde. Ee, her türlü Bunlar elektrolik gibi sinyali dışarıda bırakan Faraday kafesi hmm. ee, ve sinyal bozucu cihaz kullanılacakmış Bundan sonra İngiltere'nin yüzüyle okullarında. Her okula Faraday kafesi denen e, erke döner gibi bir şey herhalde bu. Onun gibi bir şey girecekmiş bundan sonra okullara. Çünkü kopya cep telefonundan kopya nasıl çekiliyor ben onu da bilmiyorum. Ben de şimdi onu düşünüyorum yani mesajlaşma çok zor. Niye abi sen bilmiyorsun bunlar nasıl psikopatçı mesaj yazıyorlar biliyor musun? 10 saniye içinde sana 250 karakterlik metin yazıyor adam. Aslında tabii bir de test usulü ise çok... Kolay olur 4, 12, 18 yazacaksın mesela o sana D, E, C diye cevapları getirecek. Ya Veya kolay abi. yazıyorsa Denizli Ceyhan diye. Vay be. Ya işte o teknoloji. Bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu. Benim en bildiğim en hakikaten bugüne kadarki enteresan kopya yöntemi şeydi yani böyle çok teknolojik olarak gördüm. Böyle Walkman'la kaydetmişti psikoloji şeyini. Orada böyle kolumda sarıl diye arasından da kulak şeyini çıkartıp öyle dinleyerek çekilen bir en yani en gördüğüm teknolojik kopya çekme yöntemi buydu. Nasıl bir dakika zamanında. ya? Bütün kitabı mı kaydediyor kasede? İşte atıyorum 18'den 35'e kadar önemli gördüğü yerleri kaydediyor. Gerçi tabii kaçırdığı zamanlar falan böyle bir şey olmuştuk. Gerçekten. İleriye al geri al o da zor be. O çok zor hem de. yani ses evet. de yapar o. E, Kasette ise olur olur. O kadar olurdu. Benim en havalı kopya yöntemlerinden bir tanesi duyduğum işte bu 05'in içine rulo halinde yazıp oradan çevirerek okumak. Aa evet o da güzel bir yöntem. O da güzel bir yöntem. Genç kardeşlerimize eski klasik yöntemleri mi tavsiye ederim? İsterseniz biraz onlardan bahsedelim. <gülüyor> yani bilmiyorum ben üniversite hayatımda kopya çekemedim korkudan. Aa, ben kork Eşek kadar adam olduk artık. Biraz şey olsaydı cesaretimiz olsaydı belki şimdi... Çoktan mezun olmuş adamlar olurduk yani. Ya ben ben kendim çekmedim de çeken bir ünlüye tanık oldum. Biliyorsunuz bizim bölümde pek çok ünlü çıkardı. Evet. O böyle işte için ismini de vermeyelim rencide etmeyelim. Böyle Türkiye tüm Türkiye onu konuşuyor bir taraftan sonra bir görüyorsun sınavda böyle arkadan böyle bakmaya çalışıyor bir şey. Sağa sola. Arkadaştan bakma yöntemi mi? Ya arkadaştan bakma yöntemi başka ne olacak? Ama o şey canım en adi kopya yöntemi bence. E ne olacak oktay? Ama en, en klasikte kopya yöntemi o. Ben Sadece biraz işte kopya oluyorum. çekme cesaretim olsaydı ne kadar güzel olacak der şey. Korkuyorsun ya üniversitede artık eşek kalar adam. Bu kadar sakalım var. Evet, evet. diye sağa sola mı bakacaksın sınavın? Hep böyle biraz oturup ondan sonra da boş kağıtla çıktık Ama yani. Ama onun, onun şimdi havası bir yere kadar. Bizim gibi adamlar için mesela o kadar seni okuyunca bir iki sene bu havalı bir hareket oluyor boş kağıt vermek ama bir iki seneden sonra hakikaten insanın halam boş <gülüyor> <gülüyor> yılın olmuş diye bağırıyorlardı tabii evet, maalesef koskoca sakallı adamın boş kağıt vermesi de ayrı bir utanç kaynağı ama gene sağa sola böyle anten gibi dikilip kim yazıyor kim ne yapıyor diye ha, sonra şey olmuştu ama onu yapmanın kopya olmadığını düşünüyordum ben ne yardım ödev bulmak Canım ödev Sınav sırasında değil de orada hani böyle şey bir adrenalin gerekmediğinden Hocam e, e, arkadaşların yaptığı ödevlerden alabilir miyim diye Bir kere bir asistanı düştüm de şey demişti, Kopye <gülüyor> <gülüyor> Kopye En sevmediğim şey Tamam ya falan Tabur <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> mu <yaptım> bir decik <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar tepkiyi ben ne bileyim O zaman biraz reklamlar sonra da Lise anılarıyla devam edelim Günaydın <gülüyor> Günay ay ay dın dın dın günay ay ay ay macera dolu bir sabah sevdiğiniz izler modan sabahlarda Bir birtakım teknik vaazlı Yayınımızda kesilmeler oluyor ama biz her şeye rağmen stüdyoda hafta şeytan sesleri duymamıza rağmen kaderle mezarlığı olduğundaki kanaatimiz kesinleşti. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Norveç'e götürelim o zaman sizin gitmeden sonra Norveç'te Yüksek Mahkeme Strip Diz'in e, bir savunma sanatı değil, e, dans sanatı olduğuna karar verdi. Yüksek Mahkeme daha önce yerel bir mahkemenin verdiği Strip Diz yapılan kulüplere giriş biletlerinin katma değer vergisinden muaf olmasına yönelik kararı onayladı. Böylelikle isteyenler e, katma değer vergilerini düşürerek Norveç'te rahatlıkla striptease kulüplerine girebilecekler. Bu önemli haberi niye verdiniz diye soruyorsunuz. Çünkü George Clooney'in haberinin yanında hemen bu vardı. <gülüyor> Aniden bir haberle başlamak gerekence bunu vermem e, gerekti. Hemen esas önemli habere geliyoruz. Siz onu ararken Fahir o zaman ben uzayla ilgili bir haber vereyim. Müsaadeniz, Müsaadeniz verin. Amerika Uzay ve Havacılık Ayrısı ismini artık ezberebiliyoruz. Doğru. Gözüm kapalı yazarım. NASA? Bravo. NASA Ay'a yerleşme tarihini net olarak Ne oldu ya? Bir bağırıyor gibi hissettim. Yok yok güzel gidiyor. <gülüyor> güzel NASA, Ara verme. Devam. Ay'a yerleşme e, tarihini net olarak kesinleştirmiş. Taşınıyor mu? Net tarih belirlenmiş. E, ay'da yaşam 2020 yılında. Şunu şurasında 13 senemiz kaldı. Kim yaşayacak ama? Şimdi ortam sağlanacakmış. ilk başta ben o... gazeteleri falan bakıyorum. 2020 yılında teslim Aykent Nanaykent falan gibi bir şey yok yani. Yok daha çıkmaz işte. Onlar ilk başta şu anda arsaları olanların e, imkan sağlanıyor. İlk bir... başta arsa alıp daire veriyorlar karşılığında. <gülüyor> Ondan sonra ilk bir üst kuracaklarmış aya. Kolonici mi olacağız ya? Uzayda olunca daha doğrusu ayda olunca koloni oluyor değil mi? Tamam. Fark etmez ki başka bir yerde de olsa yine onun adı koloni. Şimdi bir üst George olacakmış. Ok. Bu üste e, konaklama imkanı olacakmış. Hem de gözlem yapılacakmış. Gözleme mi? Gözleme ve ayran, yap <gülüyor> ayran yapılacakmış. Oradan mesela Mars'a giderken ayda duruyorsun. Gözlemini şey, ayranını içiyorsun. Sonra devam ediyorsun. Ne kadar güzel. Uzay suyluğu gibi. Aynen öyle. Ve e, çoğunlukla güneş ışığı alan yerlerde Yapılması o çok önemli. çok önemli. Güneye yani, bakması lazım çünkü kuzeye bakınca çok soğuk oluyor. Ben eskiden bir öyle kuzeye bakan evde oturmuştuk, ya ısınamıyorduk kesinlikle ya. Çünkü soğuk, soğuk. Hatırlıyorum ben kombiyi göstermiştin bana. Bak sonuna kadar, kadar donuyoruz ama evde. Okta. Yani şimdi güney mi yoksa hani doğu da tercih edilebilir mi bilmiyorum. Güney de olur, güney. doğu da olur. Batı ile kuzey olduğu zaman hakikaten Biraz yavan olur Şimdi ilk başta yer seçimi yapılacak tabi evet. Ayda acaba neresi, neresi güneş, güneş Güzel olur. krater manzaralı Bir yer seçilecek herhalde i̇şte Manzara ikinci planda ilk başta güneş Güneş kören yer Ondan sonra altyapısı olan yer Bunun içinde ilk başta tespit yapmak için Değerlenecek yer Nasıl değerlenecek? Yani her yer aynı değil mesela ayda bazı yerler çok değerlenecek ileride, belli o. Tabii canım mesela Ankara'da Mühyeköy civarı falan var ya oralar çok, çok değerlenecek. Evet. <gülüyor> İlk başta birer haftalık ziyaretlerle e, aya yapılacak daha doğrusu yolculuklarla bir şey e, yer tespit ama. edilecek. Benim bildiğim 70 küsürlerin başında bir gidildi aya sen olmuş 2006-2006. Neden bu saate kadar kimse Kalını kıpırtmadı. Neden böyle oluyor Oktay? Canım gidilmiştir belki de ya. Artık haber değeri yok diye böyle görmüyoruzdur. Şimdi bundan sonra yerleşkeye geçilecek ya. Bu çocuk saf. Ay yerleşkesi. Niyetli. Ay yerleşkesinde. Ondan dolayı şimdi yer seçimi çok önemli bir şey. Ondan Artık bundan sonra başlıyor yani. Her Peki bir şey soracağım. Bizim emekliliğe falan denk gelir mi? Gelir. Yani o zaman gidip rahatlıkla biz de... Ay taraflarında, ay taraflarında oturabiliriz. Gerçi biraz yol falan sorun ama sessiz sakin tam emeklilik zamanımızı geçireceğimiz bir dönem değil. Mayıs sonu gibi gidersin. Kasım Peki. gibi. Yani Kasım'a kadar harika oluyormuş ay. Ama şimdi aya yatırım yapmak da biraz riskli ya. Neden? Çünkü yani hani kim... Yani değerlenip değerlenmeyeceği de belli değil. Ya. Belki tutmayacak. Ayda ki yani bu şeyler gayrı meşgul olarak değerlendirilemeyecek. Gayrı meşgul her zaman kazandırıyor. Ama Doğru. Işte her zaman dediğim ayda bilmiyoruz ki bunu kazandırıp kazandırmayacak. Belki çıkarıcı istimlak edilecek. Belki sen oraya bir şeyle sen şimdi bir yatırım şeyle, olsun diye mi düşünüyorsun? Yoksa emeklilik şey... dediği için diyorum Fahir. E, tamam. yani zaten yatırım de... diye mü? ben yatırım diye değil ben huzurlu bir ortam istiyorum sessiz olur yer su zaten şimdi bir yaştan sonra yürümemiz kalkmamız zor olacak orada o yer çekimi romatizmaları falan da iyi gelir az olmasın altıda bir olacak ağırlığımız düşün şimdi yaşlanınca mesela oy, oy, oy, diye kalkıyorsun ya orada Fit Zıp, fişe gibi bir delikanlı olacaksın yani. güzel bir dünya manzarasıyla şöyle bol bol kıyafetlerin olacak orası doğru güzel istirahat edilecek bir yer olabilir Zaten içkin yok sigaran yok yaşlanınca O faunosu tak çıkardı da olmayacak Sabahtan bir kere takacaksın Bizi çıkartmam ki ben Bir tane de hortum Hortumu nereye takacağım Yani ne bileyim hani böyle tuvalet ihtiyaçlı Prostatımız olacak şeyimiz olacak 50 defa böyle basınçlı odaya girip şey mi yapacağız Ama bu, Evet doğru o zaman prostat da biraz rahatlatır bizi Tabii çünkü basınç yapmıyor. Basınç yapmuyor için o kadar rahat ki. Yani biz her açıdan amansızız. Şanslı canım. bir nesiliz ya. Yemin ediyorum şanslı bir nesiliz. Bravo. Emekliliğimiz garanti altında. Gideceğimiz yer belli. Çünkü genç olsak gençlerin ayda bulacakları hiçbir şey yok. Biz yaşlılara göre bir yer olacak yani. <gülüyor> 2020'de düşünürüm 2020, 2020 küsürlerde gideriz diye düşünüyorum. Benim de tahminim bu. Aha gene tıkandık. Gene tatlı bir tıkanma. O zaman ben devam edeyim. Sen o tıkanmayı hafif şey yapsaydın. Şimdi dünyanın... Ne yapacağız sizin? Buna vurulur mu bu? Vur, vur, vurulmaz vur, abi. Vur, Ancak bir telefon ekran. mu bu ya? Vuracaksın. Bilgisayara. E, LCD ekrana ne yapılması gerekiyor? Üfleyebilirsin bence en fazla. LCD ekrana niye üfleyin? Hayır. Ekranda mı olup bitiyor işler? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam neye vurmak <gülüyor> istiyorsan ona vur. Klavye vur. <gülüyor> Ekranda olmuyorsa niye ekranda görünüyor? He, bak ne güzel, ne güzel buna ne cevap vereceksin? Ekran yansıtıyor sadece ya. Ekran bir ayna gibidir diyorsun programın aynasıdır. İşte bundan 100 sene önce şu lafı söyleseydin asarlardı sana. Nasıl? Ekran ayna gibidir mi? Evet. Ekran, ekran göründüğümüz, gördüğümüz şeydir falan ama bugün rahat rahat bu lafı edebiliyorsun bir radyoda. Buyurun Fahir Bey. 6 milyar nüfusu dünyamızın keyfini kaç kişi sürüyor? 4 kişi. Ee, sayınız 1 2 e, Brad Pitt üç, Tom Cruise ve Johan Creutz kim o? eski bir futbolcu. <gülüyor> 6 milyar nüfusu dünyamızın sadece ve sadece 37 milyon kişisi e, dünyanın keyfini sürüyor. ne demek keyif sürmek ne demek ya sefasını sürmek sefam olsun diye dolaşıyormuş herkes e, çünkü dünya çapında ekonomi dergisi Forbes'e göre e, zenginlik işareti sadece bu 37 milyon kişi de var. Zenginlik işareti mi oluyormuş? Evet, zenginliğin işaretleri Ense var. Ne oluyor? Ben birer bir kişide gördüm. Nasıl? Damga tipi bir şey. Dam ben gibim. Tam damga da değil de böyle hani böyle Et kırmızı gibi. bir leke gibi. Iğrenç bir şey o ya kırmızı leke. E Sen de var abi Ege. Tam. Ense var da köküde. para yok. Para yok ya. Ben bir de benimki ameliyatla oldu. Sonradan olur sonradan mı oldu senin? Sonradan gibi? görme bu. Ondan. Şimdi. Black Card Prestige var mı? Yok. Yok kredi kartı gibi kredi bir şey. Kredi kartı tipi bir şey. Ben de Migros Club kart var. Kartınız <gülüyor> var mı diyor Çat diye çıkarıyorum. Ben <gülüyor> de var canım. Onlar da o değil. Fairen söylediği Valla, Black Card diyor. Yıllık harcaması 250 bin doların üzerinde olan müşterilere verilen bir kart tipi bu bir şey. Bununla 250 bin dolarsa bunun asker ödemesi valla var ya nereden baksan <gülüyor> <gülüyor> nereye harcamsan harca 250 bin dolar mı olmak zorunda ya yıllık minimum de, 250 bin dolar harcaman lazım kim veriyormuş bu kartı banka birleşmiş milletler mi veriyormuş Bankaya bunun hangi banka olduğu bilmiyorum ama amerikan express black card please diye bir şey var üstüne tamam. öyle yazıyor bu yok maalesef bunu geçiyorum İki. Bizim yani rahat 37 milyonun içinde olup olmadığımızı mı araştırıyorsun Fahim? Ya ben 37 hiç milyonu... söyleyeyim yani. <gülüyor> Değil mi? Hayır. <gülüyor> Ve telefon. Telefon. Cep telefonu var mı? Var canım. canım. Evde de bizim cep telefonu gibi telefonumuz var mı? Valla bunun Vertu tipi bir şey olması lazım. Ne bunun tipi? Da Vertu tipi bu cep telefonu kişiye özel bir sim kartla dünyanın her yerinde çekiyor. Fiyatı 6.900 dolar var mı? E dünyanın her yerinde çekiyor bizim telefonumuz. 6.900 dolar çok da pahalı değilmiş yani. Kafana taksan alırsın onu. Ya tabii canım. Biraz, Birazcık zorlar belki seni. İlk iki sene ödemelerde bir şey yaparsın. Ondan sonra zaten rahat, rahat, gelsin rahat. zenginliğin keyfini sür. E, tıraş sanatı. Tıraş sanatı. Tabi doğru. Art of shavingle ile tıraş olan erkeklerin e, yüzünün kendiliğinden sıkı, sıkılaştığı iddia ediliyor fiyatı 4000 dolar 200 dolar de abarttınız. traş bunun şey köpüklü. E tıkıldır. sen de biraz fazla düştün ya basamaklardan. E işte baktım hiçbir olmuyor bari bu noktaya kadar gel. şu an. Etaliyum ama bunu düzenli şey yapmak lazım. Peki yüzü sıkılaştırıyorsa bu sadece yüze mi sürülüyor? Nerede ne sürmek istersin? vücuduna mı? Kollarına falan. Kollarına tipini bir şey. Yani herhalde oraya da ama orayı da tıraş etmen lazım çünkü bu bir traseti ya. Ha doğru. Onu mesela bütün vücudunu böyle mesela. Bir yüzücü vücudu gibi olur. Pırıl pırıl. Işte. Ve onun üstünden onu sürdüğün zaman sabahleyin zıpkın gibi kalkıyorsun. Bir yüzücü vücuduna sahip olup da yüzmemek ne kadar mutluluk, e, <gülüyor> mutluluk da, veren bir şey. İşte insan. parayla beraber gelen şeyler. Efendim içki bir taraftan da e, içkide ne içmeniz gerekiyor? E, Ona da mı karışıyormuş? Evet. Henesi elipse. Bu, bu tip bir konyak içerseniz gerçekten bu sınıfa girmeniz <gülüyor> gayet rahat. Peki bütün bunları yaptıktan sonra biri bizi buluyor mu? Bravo bu sınıfa girdiniz. Bunları mi? yaptınız. Bunları bir süre yapmak lazım. Bir kere yapmak olmuyor Bir de 37 ama. milyon insan arasına giriyorsun. Kim seni fark eder 37 milyon arasında? Ama öyle değil mi? Üniversite sınavında siz öyle bayağı bir insan arasından seçilmediniz mi? Evet. Kabaca 1 milyon diyebiliriz. Ama gene yani şimdi bu kadar Kaçıncı masraf yapacaksınız Mesela üniversite sınavında? Bilmiyorum. Net rakam verebilir misiniz? Ben de ya? hiç hatırlamıyorum ya. Ben herhalde Tamam ben... Herhalde derken herhalde... Tamam herhalde derken. Peki ilk diyorum ilk 5000 bin yedim. Tamam mı? 1 milyonda 5000 binse kardeşim 6 milyarda bir 37 milyona giremez miyiz? Işte o dönemde yaptığımız gibi biraz ile çalışmayla gireceğiz. bence bunu halletmemiz gerekir diye düşünüyorum. Bir tıraş Hangi olursa. birine çalışacağız? Yani biz anca hepimiz bir araya gelsek birimiz tıraş köpüğünü birimiz telefonu alsa gene kredi kartında açığımız var. Maalesef ona o zaman verecek içkiye kendine. Henesi Konya ile hayatın tadını çıkarmaya devam diyorum ben size Henesi Konya çok teşekkür ediyoruz Fahir Bey Rica ederim. o zaman Hollanda'da yapılan bir araştırmayı ben vermek istiyorum bir üniversiteden çıkıyor bu araştırma büyük şeylerde yaşayan bazı neler var biliyorsunuz insanlar insanlar insanlar var ama görünmeyen neler var hayaletler ruh. şeytanlar devistler ruh. ruh tipi bir şey hayır hayvan tipi bir şey bu görünmeyen görünmeyen, görünmeyen hayvan, ama hayalet böyle, köpek ara sıra gördüğümüz Kendine şeyler cemli hayalet eşek çok var mesela Hop dedi. Hayvanlar i̇şte Mezarlığın Kızılderili Mezarlık'ın süre olduğuna göre Bir süre Hay Kanatlı dedin güzel yaklaştın Atta uzaklaştın Kanatlı kuşlar Yılan. var kuşlar Büyük var. şehirlerde de varmış kuşlar ee, Büyük şehirlerde yaşanan yoğun gürültü ee, Kuşları da etkiliyormuş Maalesef Doğru etkilemesin Ve... Zaten varmak kadar ciğeri var hayvanın <gülüyor> <gülüyor> Parmak kadar ciğer var ama nasıl ses çıkıyor? Doğru. O he? hayvanlardan. Karşı cinse etkileme ihtiyacı biliyorsunuz insanlarda olduğu gibi kuşlarda, kuşlarda da var. var. Etkili bir içgüdü. O yüzden e, bol bol ötüyorlarmış. Ancak. Ötüyorsun. Evet duyan yok. Büyük şehirde maalesef işte gürültüden kaynaklı o gürültünün altında eziliyor kuş ötüşleri ve o yüzden kuşlar birinci olarak strese giriyor. Sesimi duyan yok diye. Sesimi duyan yok. Veya diye, bağır bağır çatlıyor mu? Çatlamıyor daha fazla bağırıyor. Evet abi sabahları ben sana söyleyeyim. Bunlar tam saat 7 olduğunun itibariyle. Hava aydınlanırken biraz daha erken. Sanki birileri bunları affedersiniz iğne batırıyorlarmış bir taraflarına gibi. Bir bağırtı bir çığırtı hani kuş ötüşü nasıldır? İnsan, cik diye. Şey, me şey, melodi gibidir <gülüyor> değil mi? Cik cik cik, cik, cik cik cik falan diye bekliyorsun. Doğru. Hele ki bizim orada bir böyle saksağın mı ve karga tipi bir Siz şey var. Şöyle en son papa geldi ya. Ben böyle bölmek, iğrenç fay. öten bir kuş. Hangisi? Onlar kumru. Değil. Şöyle bir şey yapıyor. A! <gülüyor> hani senin derdo bittiyesin. O, o kedidir o ya. Hayır ayı olmasın o ya senin yaptığın. Yo vallahi böyle. Ayı gelmiş olmasın sizlere. Bak nasıl boğazım gıcıklandı. Nasıl sinirden şey yaptıysam. Böyle bağırıyor hayvan. Bir de düzenli. A! Sanki böyle hani bir <gülüyor> sabah sabah boğazını mı temizliyor acaba? Gece tabii içkisi kara bilmem ne. Tabii, tabii. Sabahliğin onun da etkisiyle bu tür hayvanlar var. Ne oluyor şimdi? Bu psikolojik miymiş? Neymiş yani? kara kuşları var biliyorsunuz. büyük Büyükbaştankara. Büyükbaştankara. kokar evet Evet Hollanda'da önemli bir e, yeri Geçim işgal kaydon. eden. kara kuşları en çok etkilenen hayvanlardan biriymiş. Oh canlıyorum benim. O, ne oldu? Nesilleri mi tükendi? S şarkı söylüyormuş bu kuşlar Öyle diyorlar. E, Gerçek hızlı. sanatçılar burada dururken bir günde bir kuş popüler oluyor demiş büyük başlangıç kuşları. <gülüyor> başlangıç kara kuşları bir süredir bu büyük şeylerdeki gürültü artınca e, şarkıları hem daha hızlı hem daha yüksek sesle söyleyip mecburen de daha kısa söylemek zorunda kalıyorlarmış. Sessiz anı yani. an yakaladıklarında hemen böyle söylüyorlar Dönülmez akşam Aynen öyle. Ve de daha yüksek sesle Hollanda'da büyük baştan karakuşları dönülmez akşamı mı söylüyor? Hayır, gibicesine dedi canım. Ne evet. Neyi söylüyorlar Fahir peki? Ne bileyim canım. A hey hey ha, ben onu mu söylüyorlar? <gülüyor> Amsterdam'da ne popüler ne bileyim abi. Ben Amsterdam'a mı gittim? Siz daha iyi takip ediyorsunuz Amsterdam'ı. <gülüyor> Çünkü ülkeler dağıtılırken bir şeyde bana Amsterdam geldi. <gülüyor> Nerede ülkeler dağıtıldı ya? Dağıtıldı. Seyde yok mu ya? Neydi o oyunun orası ya? Nerede? Gizliydi. Gizliydi. <gülüyor> ha. O zaman herkes stüdyonun dışına. Ben de şu bilgisayarı bir sökeyim bakayım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. ay, ay, Günay, ay, ay 9:24 saat modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam. Buyursun efendim. Buyuralım efendim. Eee... Dünyanın en akıllı evcil hayvanı Artık hayatımıza girdi girdi Robot mu? Domuz değil miydi ya? Çıkmadı mı o? Domuz. George çıktı diyecektin herhalde Fahir Hayatımızdan çıktı diyecektin hayatımızdan da çıktı Ama birileri e, Düğmeye nelerle? bastı Tabiatta boşluk yok hemen dolar Tabi canım bizim program gibi değil yani <gülüyor> Sölyet <Soled gülüyor> olduğu gibi Hiç öyle bir sorun olmuyor e, Şimdi evet robot tipi bir şey çıkarmışlar 2 kilo ağırlığında Dinozor tipi bir şey Çıkarmışlar derken Piyasaya Oktay sen ne diye düşünmüştün Nasıl sen Kim, nasıl düşün, Hakan kim abi? çıkarıyor abi ne, ne, Piyasaya kim nasıl uğraştıysa kim, Sen ne, sen mi çıkaracaktın yan gelip yatıyorsun Bugüne kadar bir laboratuara Ne çıkaracağım görmen. ben ya domuz gibi bir şey Domuz gibi bir şey değil Ben bu, nasıl çıkarıldığını anla baktım Dinozor tipi bir şey 38 yerinde sesi Yani ki kemikleri de kırt kırt ediyor demek ki Yani dinozor yürürken yani Sireçlenmeli bir şey çıkarmışlar Abi 38 ses de çıkmaz Bir insanın çıkarabileceği sesler bellidir zaten bir normal ağzından çıkardığı sesler vardır. Ve mesela elini koltuk altına götürerek Oradan çıkardığı fırfır sesler çıkardığı var. sesler o vardı. dizinin altından da çıkarabilir. O tip şeyler. O tip başka istemsiz çıkardığı sesler de vardı. Ha, bilmiyorum tam 38 tane şey koymuşlar. Ondan sonra ne Neyi koymuşlar 38? Ses. ses çeşidi. 38 yerinden ses geliyor hayvanın. 38 Allah ayrı Allah. ayrı ses. ses geliyor. Tabii ki. Bu yeni teknoloji sayesinde bu hani robotlar böyle kesik kesikürüyorlar ya He. böyle bir kro gibi çok affedersiniz... edersiniz. hiç öyle bir sorun yok. Biraz daha dikkat. Edin. Tam bir evcil hayvan gibi yürüyor. Böyle asil asil. Asil asil yani hayvanlar Salınımla yürüyor diyebilir miyiz? Evet, salınım şimdi hayvanına göre değişir. Bazı hayvan var mesela. Ya işte senin bazı tipi bir şey mesela ne kadar hiç okur. Fur diye şey yapıyor. Mesela kedi tipi bir şeyler de olabilir bilmiyorum tam olarak. Bu sahibinin sesini tanıyor. Çok hareket edince de hayvan ne oluyor? Yoruluyor. <gülüyor> Yoruluyor evet. Buna yiyecek falan da verebiliyorsun. Çok tipsiz bir şey ama. Yani Niye ama... tipsiz çıkarmışlar? Tiplisini çıkarsalarmış bunu. Abi işte dinozor tipi bir Hatta şey yapmaya çalışınca. Hatta tüplüsünü çıkarsalarmış. Keşke. <gülüyor> Hemen şey olmasın diye millet bir anda kedileri sokağa atar ne yapacağımızı şaşırırız diye. Tabii ya dünyada kaç milyon kedi var hepsi sokaklarda olsa var ya. Kedisi, kuşu, köpeği. Yani, ohdü bir yere kadar şey diye Kaç tane üniversite var? Yani. Bu tamam. kadar hayvanla ne yapacaksın yani? Doğru. Maalesef böyle bir şey var. Bir de şimdi en başta bir kediye göre belki biraz daha pahalıdır bu ama mamasını şeyini falan düşününce. Tabii canım. Kedide, çok hesaplı. Kedinin nesi var? Maması var. İçi. Aşısı. Aşısı. Kur, şey Kurusu var diyorum ya. Kurusu var, kedi kurusu var. <gülüyor> Bir de yaş kedi var mevsimine göre. Yaş kediyi de asıyorlar. O da kuruyor. Kum var güdeşte. ya. Kumu kedinin kumu. Kedinin, Dünya paraya. Benim tuvaletimden... Affedersin çok özür diliyorum şimdi. Kedi kumunun ne işe yaradığını hepimiz biliyoruz. Benim aylık tuvalet kağıdı masrafımdan daha fazla hayvanın kum parası var. Ama senin Doğru. tuvalet kağıdı masrafının fazla olması sebebi evinde 3 tane tuvalet olması. Fahir. Oktaycım tabii ki yani ben... İşte <gülüyor> oraya defalarca... getirmeden ben getireyim konuyu diye açtım. <gülüyor> defalarca dile getirmek istemiyorum ama... Arada uçurumlar var. Yani tabii ki insan bir noktadan sonra bütçesini de düşünmek zorunda. Dinozor mu, kedi mi de bana. Ben dinozor derim. Bir de büyümüyor. Mesela kediyi alıyorsun. Sempatik bir şekilde. Bir hafta sonra o sempatiden eser kalmıyor. Biliyor. Hayvan kadar bir şey oluyor. Ve bir yerde sonra kedinin işte hele yaşlı kedinin. Oturuyor ne bir takla atıyor ne bir oradan oraya yazıp duruyor. Tavır, tavır, tavır. Hayatı tavır ve trip üstünde kurulu bir yaratık. Ama bir taraftan da şu var şimdi tam bulunduğumuz aylar ne ayları, Nisan, ayları, Mayıs ayları Nisan Mayıs ayları Nisan Mayıs aylarına yaklaşıyoruz bu hayvanların ne zamanı geliyor Her zamanı var bunların Öyle mi Öyle Mart diye bir e niye o zaman herkes psikolojik? niye öyle biliniyor Mart diye biliniyor Bilmiyorum, o aralar galiba kışları fazla mi geçiyor üşüdükleri için bunlar bağırıyorlar bunlar dediğim kediler ama Dışarıda... her zaman bağırıyorlar canım yani. biz de üşüyoruz bağırıyor muyuz üşüyünce Düşünce bağırma demek. Sen böyle bağırıyorsun, ha? <gülüyor> <gülüyor> uğ <Diyosun>. uğ <gülüyor> Ne diyesin? <gülüyor> e bunlar ne zaman piyasaya çıkıyormuş? Bunların piyasaya çıktı, çıkacak demek. Adı adamın. ne bunların? Tamagoyce gibi bir şey mi? Playo, playo. Yani A play de değil de p l e ve o yan yana gelince playo. Çok, Çok önemli güzelmiş. bir soru soracağım size. Sorunuz. Şimdi mi sorayım? Çünkü yok. Cevabı biraz düşünmenizi gerektiren bir şey. Sonra Fark... hemen, hemen şey yapıştıralım cevabı ya. Vücudunuzda Evet 200 küsür kemik var. 214. Ay Allah'ım soruyu değiştirmem lazım. Nerenizde gurur duyuyorsunuz? Ben mi? Yani mi? Biz mi? Hayır, farklı farklı Hı. kişiler olduğunuzu düşünmenizi istiyorum normal olarak ve herkesin ayrı cevap vermesini. Ya benim ben çok Çünkü bu önde bir açıklama var. Benim ayaklarımı pek beğenirler. <gülüyor> Ya ben ayaklarımı beğeniyorum. Da beğenmek değil fayr. Gurur yapayım? duymak. Başka ayakla... başka bir şey. Var o zaman orada. şöyle söyleyeyim Ayaklarımla gurur duyuyorum. Yani aslında onun da her güzelin bir kusur var onun da tatlı hafif bir mayasılığı var yani <gülüyor> ama hakikaten gurur duyuyorum yoksa hakikaten mükemmel olacaktı hani böyle uzaya bazen resimler gönderiliyor ya insanlık tarihiyle ilgili evet seni gönderecekler beni değil yani benim Ayaklarım. ayaklarımı gönderseler gerçekten yani insanlık adına yapılabilecek en kalite hareket diye düşünüyorum bugüne kadar yani kaç bir... kişi beğendi senin ayaklarını şu bunu... <gülüyor> hani dedin ya çok beğenirler ablam bir kere çok beğendiğini dile getirdi Ondan sonra ya o bir, bir, kan bağ bir kardeşlik kardeşine. olduğu için O Hayır. şefkat Ne diyeceğini bilememiş evet çocuğa yani. cesaret vermek Tabii. için ayak, Sonra ayak, kalabalık ayak. bir ortamda annem şey dedi Bunun da ayaklarını pek beğenirler e o zaman bu annenin düşüncesi. Annen senin vücudunda ayaklarınla gurur duyuyor. Benim ayaklar, zannettiğim kadarıyla, anladığım kadarıyla Fahir'in annesine gidiyorlar. Sizin oğlanın ayakları çok... insanın da yüzüne karşı söylenmez. Sizin bu da, oğlanın ayakları çok güzel, çok güzel. Şey. Bu da makul aslında. Çünkü hani bu da demek oluyor ki hiç görmemişler veya aynı havayı teneffüs etmemişler Fahir'in ayakları. Yok ama yine. son dönemde çok gelişme katetti ayakları. O, o konuda... Hadi ya geçti mi biraz kokular? Ya o koku diye bir şey olabilir mi ya? Tabii ki yani mesafeye göre değişiyor ama e, genel klasmanda değerlendirildiği zaman bir numara. E İnsan siz, ayağına yaklaştı Tabii diyorsun. ki canım. Görsel olarak bir şölen ama şu anda diğer fonksiyonlara da devreye sokuyoruz. Sizde ne var çok özür dilerim beğendiniz. Benim de mükemmel ellerim. Evet ya senin sen de ayaklar mesela sakat. Benim e de, ben de eller mesela çok yava. Yavaş hakikaten gudük gudük parmaklar. Yok gudük değil canım. Gayet güzel yani bildiğin amele parmağı. İşte. <gülüyor> <gülüyor> Seni tam bir piyanist gibi Doğru Benim çok güzel ellerim Nasırsız bugüne kadar pamuk gibi getirmiştim Şu bebeğin ana kucağını taşımaktan 30 yaşından sonra elim Nasır oldu ya Hadi ya yapıyor mu Nasır? Yapıyor tabii Ama zaten. nereden nereye taşıyorsun Ege Ya Sanki görende çıkıp bütün Ankara'yı geziyorsunuz zaten Eller ben. hassas ne yapayım ha, Doğru ev içinde o odadan o odaya götürürken Bir şey Vallahi. oluyor olabilir Geçmiş olsun büyük badire atlattı Yürüsün diye bekliyoruz <gülüyor> <gülüyor> Bu sebep ben de yürüsün diye beklemek. Çocuğa şey diye anlatacaksın değil mi? Yavrum seni taşırken ellerim nasır tuttu <gülüyor> diye zamanında. Oktay Bey? Scarlet Joan. Ha benim ne? neresi var. Biz hepimiz söyledik. Ee, mesela neresi ben... olabilir, Neresi olabilir. Şeyinle... O şey kadın var ya, o şey kadın diyorum. Neydi o ya? Lanet kadın. Lanet ne? kadın değil ya. Çok meşhur kadın ya. Yağmur Ata Can'la beraber olan. Pınar Hanım. Pınar Hanım. Devrimci kadın desene ya. yani, tamam. Pınar Hanım'ın mesela sırtı pek beğenirlermiş. Yağmur Atacan beğeniyormuş canım. Başka beğenen yok. Zaten olmasın da abi. Onu da açıkladık neden beğendiğini. Atçılık oynuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Senin neresi doktay Benim bilmiyorum. Kaşlar olabilir ya benim. Oktay, çok hoştur. Kay bak. O kadar hoş değil doktay Ya birisi e, hakikaten şey yapmış. Öyle o derler. Benim ilk okul öğretmenim demişti Fahir. <gülüyor> Senin kaşlarını çok beğeniyorum diye. Bence Iska saçlar güzel. Can Dündara öykünden saçlarım. Ya, tamam Ege, can bu. <gülüyor> güzel bir şey söyledi Ege Onu keşke devamı gelseydi. Keşke devamı. Yani ilk baş tarafı çok güzeldi. Teşekkür ederim. Vallahi. <gülüyor> Önler açılmasına rağmen aslında kime benziyor biliyor musun Saçlar. Önler açıldıktan sonra oyunlar açılırken arkalar da biraz daha uzadıktan sonra biraz da vücut çalışsa. Lorenzo Lamas Hayır depremlerde konuşan bir adam var ya. Yok artık. Oktay vallahi yemin ediyorum Değil doğru. bir adam var ya böyle. Abi yok sizde benzettiğiniz adama bakın ya. Benzettiğimiz adama bakıyoruz. Bunca artık. yıllık hukukumuz var. Ben sizi elleriniz nasıl diye Recep'e benzettim mi? Ay saç bazında söyledi. Saçlarını benzetiyoruz. Kimdi o depremle ilgili konuşan? Deprem dedi. Şey ya bir kere görmüştük ya. Ankara'da. Gördük mü bilmiyorum. İri yarı olanıyorsun değil mi saçları? Neyse bu konuya nereden geldik? Ya Amerikalı aktris Scarlett Johnson. E, Johnson. Göğüslerimle gurur duyuyorum demiş. Ve böyle de, göğsünü gere gere gezinmiş bu lafından sonra. Scarlett Johnson'ı şöyle bir canlandırayım. O gururu biz de paylaşmak istiyoruz. Ben de Scarlett Johnson Paylaşıma dosyası... <gülüyor> açık değil yalnız kapalıyım. Ben de Johnson dosyası boş maalesef. Onu bir şey yaparsan... Yok mu? Bir bak ya, göstereyim sen. Ben de, de var birkaç tane resim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Hmm.